Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün hurafelerle ilgili bazı bilgiler vermeye, bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Birkaç aydır şirk ve puta tapmayla alakalı konuları gündeme getiriyordum. Bunlarla yakın irtibatı olan konuları da inşallah bundan sonra gündeme getirmeye. Dolayısıyla konuyu bir bütünlük içerisinde tamamlamaya çalışmış olacağımı düşünüyorum. O yüzden hurafe, bid'at ve benzeri hususlar tevhide zarar veren putperestlikle alakalı ciddi ilişkileri olan Müslümanların mutlaka kaçınması gereken hususların başında gelmektedir. Günümüzde tarihten miras olarak devraldığımız ciddi manada hurafeler, bid'atlar yanında, modern hurafeler ve ciddi manada sapıklık kabul edeceğimiz akımlar söz konusudur. O yüzden hem eskisiyle hem moderniyle tüm hurafelere, bid'atlara, ve benzer yanlış inançlara, batıl düşüncelere kapımızı kapatmak, inancımızı böylesine problemli konularla bulandırmamak, hakka batılı karıştırmamak, tevhidi şirkle zedelememek müminlerin çok hassas olması gereken en önemli görevlerinden biridir. Evet, bunun yer yer İsrailiyatla bağlantısı vardır. Yer yer taklitçilikle Körükörüne eskiye bağlı kalmakla alakası vardır. Bunların işte ölülerin kabirleriyle ve kendileriyle ilişkisi ile alakalı hurafeler, bazı günlerle alakalı hurafeler, gayipten haber vermeyle alakalı haber hurafeler, efendim bazı din ve dünya ile alakalı değerlendirmeler yönüyle. E, hurafeler e, şeklinde değişik kategorilerde ele almak mümkündür. İnşallah konumuzun ilerleyen e, zamanlarında bunlara örnekler vereceğim ve bunların e, ne tür inancımıza zarar verdiği konularını gündeme getirmeye çalışacağım. E, modern hurafeler de ciddi manada insanımızı etkilemektedir. En masum çocuk filmlerinde bile nice aklın, mantığın kabul etmeyeceği inancımıza ters düşen e, şirk unsurları, batıl inançlar, hurafeler çocuklarımıza e, eğlence adıyla verilmekte. Okullarda biraz büyüyünce yine değişik şekilde batıl inanç ve hurafeler e, yer yer ilim diye öğretilmekte. Çevreden bu tür şeyler e, yine e, çocuklara e, daha küçük yaşlardan itibaren din diye, ilim diye e, doğru hususlar diye e, sunulmaktadır. Dolayısıyla e, batıdan gelen de nice hurafeler vardır. E, onları da değerlendirip tedbirlerimizi almak, kapımızı bütün hurafelere, bid'atlara, batıl inançlara kapatmak mecburiyetindeyiz. Evlerde e, Hollywood filmleri vesilesiyle işte yer yer onların yerli ama bir benzerleri aracılığıyla, dizi filmlerle, hatta yer yer ee, Müslümanlar adına Müslümanlara yönelik bazı e, filmler vesilesiyle nice hurafeler, bidatlar e, verilebiliyor. E, i̇nanç esası gibi dayatılabiliyor. İşte Hollywood filmlerinde hortlaklar, zombiler, al alaca karanlık hikayeleri, e, Frankenstein, Dracula, Vampir, hep bunlar e, hurafelerle alakalıdır. Ve bunlara inanç İslam inancıyla bağdaşmaz ve çok çeşitli problemlere insanı götürür. Yine sihirbazlık, e, özellikle bir çocuğun e, işte meşhur bir sihirbaz rolüyle e, dizi şeklinde filmler çevrilmesi e, ve değişik bazı filmlerde bunların değerlendirilmesi. Yine cadılık, e, Superman Batman, yani yarasa adam diyorlar, Spiderman dedikleri işte örümcek adam şeklinde. E, ...hurafe e, ve gerçekten e, çocukları gerçekmiş gibi inandırarak e, onlara benzemeye çalıştığı, onları örnek aldığı veya onlar gibi olmak istediği e, hayal kahramanları... ...işte kız çocukları için barbiler, modern hurafeler açısından hemen aklımıza gelen hususlardır. Yine filmlerle de desteklenen, kapitalizmin çok ciddi manada yararlandığı... Noel Baba efsanesi, uydurması bir hurafe olarak insanı e, etkilemekte. Yine filmlerde daha çok korku filmlerinde değerlendirilen 13 rakamının uğursuzluğu gibi bazı uğursuzluklar veya uğur anlayışlarının hurafeyle çok yakından e, ilgisi veya hurafenin kendisini teşkil etmesi söz konusudur. Batı filmlerinde de diğer yer Türk filmlerinde veya anlayışlarında da işte bazı insanların ölümsüz olduğu anlayışı yer yer Müslümanlıkta Hızır anlayışıyla Hıdrellez kültürüyle de e, hurafe anlayışıyla değerlendirilmiş İslam inancına ters düşecek şekilde e, tanrılaştırılan, e, kendisinden yardım istenilen, istediği insanı zengin e, yaparak ihya edebilen istediği insanı helak edebilip hayatını zindan edebilecek e, olağanüstü güçlere sahip, her dili bilen, her yerde gözükebilen, işte binlerce belki on binlerce senedir hayatta olduğu düşünülen e, yarı tanrı figürü olan bir hızır anlayışı e, tabi ki hurafe yaklaşımıyla çok ciddi bağları olan bir durumdur. Yine e, nice uydurmalarla beslenmiş keramet hikayeleri, menkıbeler, e, hurafeleri e, körükleyen bir e, altyapı hazırlaması yönüyle önemli bir e, mirastır. Evet yine e, batı filmlerinde çokça görüldüğü gibi şeytanın insana musallat olması içine işte hayvan figürü gibi girmesi işte bazılarının veya değişik şekilde e, gayretlerle veya kendiliğinden o hayvan gibi şeytani gücün e, insandan çıkması şimdiden Filmlerde de sık sık görülebiliyor. Bu yer yer muskacıların, üfürükçülerin kullandığı bir e, argüman olabiliyor. Bir e, benzer şekilde düşünce e, onlar tarafından da kabul ettirilip yaygınlaştırılıyor. Tabi her türlü muskacılık, e, büyücülük, e, sihirbazlık, e, kehanet, medyumluk, e, falla uğraşmak... E, her bütün bunlar hurafelerle alakalı hususlardır. Nazar boncuğuyla ya da işte nazar değmesin diye modern yaklaşım olarak işte elini bir tahta gibi bir yere vurmak, kulağını veya burnunu çekmek gibi tuhaf anlayışlar, bazı hayvanlarda uğursuzluk vehmetmek gibi işte baykuşa ve benzeri şeylere felaket hayvanı, uğursuz hayvan gibi değerlendirmeler hep Kurafeler ve batıl inançlardır. Bunlar e, bir Müslümanın tevhidi inancına e, kesinlikle zarar verecek e, ciddi e, problemlerdir. Akla mantığa da, ilme de, vahye de ters düşen yaklaşımlardır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ve inşallah e, bunlar hakkında bilgi vermeye gayret edeceğim e, zaman el verdiği oranda ve e, e, konu geldiği durumda. Hurafe nedir? Ee, önce inşallah onu izah ederek konuya girelim. Dinde olmadığı halde dindenmiş gibi uydurulup anlatılan hikaye ve rivayetlere e, hurafe denilir. Evet. Aslında dini olmadığı, dinden olmadığı, Kur'an'da ve sünnette yeri bulunmadığı halde sonradan e, daha çok hikaye ve rivayet şeklinde anlatılıp e, doğruymuş gibi, dinmiş gibi kabul edilen e, inanç esaslarına veya doğru kabul edilen hususlara hurafe adı verilir. İşte bu çeşit rivayetler ve hikayeler tümüyle uydurma hatta bir kısmı saçma sapan olduğu halde tarih boyunca dine mal edilmiş dini bir kılıfla sunulmaya çalışılmıştır. E, hurafenin bir insan adı olduğu e, rivayet edilir ya da hırf kökünden türediği e, bildirilir. O yüzden e, haref kökünden hırf e, maslarından türemiş bir kelime e, kabul edildiği zaman kitleleri bunamaya iten bir hastalık anlamına gelir. Toplumsal bir illet e, anlamında kullanılır hurafe. İbn-i Manzur hurafeyi yalan sözün tatlı geleni diye tanıtır. Lisan-ül Harap'ta e, lisan Arap'ta hırfe maddesinde e, yalan sözün tatlı geleni der e, lisan Arap. Dolayısıyla hurafe tüm tutarsızlığına rağmen dinleyene tatlı ve çekici gelen bir yan e, unsur taşımaktadır. Belki de hurafeyi yaşatan, insanoğlundaki tatlı söze aldanma şeklinde tecelli eden akıl almaz bir ahmaklıktır. Batı dillerinde de işte süpersitasyon şeklinde bir ifade kullanılır hurafe karşılığında. Bu dillerdeki bu kabule göre mantık dışı, temelsiz, boş, aldatmaca, büyü türünden inanç ve kabul e, anlamında kullanılır. Dolayısıyla ataların kabullerinden gelen akıl dışı anlayışları hem hem batılılar hem e, işte doğu toplumları hurafe veya süperstasyon şeklinde e, kelimeyle e, ifade ederler. Yani mesnetsiz, saçma e, ama insana yükümlülük bildirdiği zannedilen e, doğru veya din olarak değerlendirilen e, yanlışlıklara e, masal, hikaye, rivayet ve benzer menkabelere e, hurafe denilir. Hurafe bir insan adı olarak da değerlendirilir. Aslı astarı olmayan hikayeler anlatan bir şahıs imiş hurafe, bir rivayete göre. Dolayısıyla hurafenin anlattıkları, hurafenin uydurdukları, hurafenin çıkardığı söylentiler zamanla bu tür bütün uydurma rivayetlerin ortak adı olmuştur. Nasıl Nasreddin Hoca'ya bazı fıkralar mal ediliyor. İşte Nasreddin Hoca bir gün bisiklete binmiş gibi fıkralar anlatılıyor ise aynı şekilde hurafenin anlattığı uydurmalar yerine işte benzer uydurmalarda hurafe olarak zaman sürecinde değerlendirilmeye başlanmış bir insan adı olarak hurafe artık o insanın uydurduğu hikayeler türünden yanlışlıkların adı olduğu ifadede edilir. Hurafeler dilden dile veya kitaplar aracılığıyla anlatılan e, rivayetler, hikayeler asılsız e, hususlardır. Bunların sağlam bir asılları yoktur. Yani uydurmadır bütün bunlar. E, Kur'an ve sünnetin çerçevesine girmez. E, onun belirlediği inanç ve amel boyutları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan şeylerdir. Ancak dini bu motifle, dine mal edilerek anlatıldığı için ciddi bir problem teşkil eder. Yoksa sadece hikaye, sadece masal olarak anlatılmış olsa bunların bir zararı olmaz. Mümkün insan boş vakit geçirmek için bir fıkrada, bir masalda, hikayede anlatabilir. Bu en azından inanca zarar vermeyebilir. Hikaye ve masal her yerde, her zaman e, gündeme gelebilir ama Uydurma ve yanlış oldukları halde bunlara dini bir maske takılır, İslami bir kılıf giydirilirse, bir inanç gibi, salih amel gibi değerlendirilirse o zaman iş değişir. Dolayısıyla artık masal veya hikaye olmaktan, uydurma bir söylenti olmaktan çıkar. Hurafe dediğimiz dine zarar veren bir inanç esası veya bir davranış biçimine dönüşür ki bu din açısından çok tehlikelidir. Müslümanlar buna tümüyle gönüllerini ve zihinlerini kapatmak zorundadır. Çünkü bu tür tibayetler Müslümanların saf inancına, salih davranışlarına zarar vermekte, dünya mutluluklarına ve ahiret saadetlerine engel olmaktadırlar. Müslümanlar arasında dolaşan yanlış unsurların bir kısmı, e, hurafe dediğimiz hususların önemli bir kesimi, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından aktarılmıştır. İşte Yahudi ve Hristiyanların tefsirlerinden, yorumlarından, papazlarının, din adamlarının, hahamlarının açıklamalarından ya da Hristiyan ve Yahudi dindarlarının kabullerinden yola çıkan e, hususlara İsrailiyat denilir. E, yani temelde Yahudi kökenli İsrail, Beni İsrail kökenlilerin uydurdukları dine ilave ettikleri şeyler anlamındadır ama sadece Yahudiler değil, aynı zamanda Hristiyanların da hatta Yahudi ve Hristiyanlara ait olmasa bile bugün yeni uydurulan batı tarzı modern hurafeler ya da çok kabul görmüş dine ilave edilen bazı hususlar da İsrailiyat adı verilebilir. Bunlar da İsrailiyat şeklinde tehlikeli hurafeler ve batıl inançlardır. Bir kısmı dinden olmadığı halde dine sonradan sokulan bid'atler de vardır. İşte ibadet e, kastıyla yapılan, din zannedilerek yapılan ama Kur'an'ın ve sünnetin e, emir ve tavsiye etmediği hususlar e, hurafenin bid'at kesimini teşkil eder. Bunlar da uydurma oldukları halde çok önemli dini ibadetler gibi algılanır ve yerine getirilir. Bir kısmı da halk arasına yerleşmiş batıl yani yanlış İslam dışı inançlardır. Batıl inançlar dediğimiz, e, uydurma e, inançlar dediğimiz yer yer fobilere dönüşen, işte insanın yapmadan edemediği takıntılar, saplantılar şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Kurafeler İslam gerçekleriyle bağdaşmayan her türlü batıl inanışlar, uydurma hikayeler ve çarpık, sapık davranış biçimleri ve algılayış özellikleridir. Kurafeler bir taraftan Müslümanların inançlarına zarar verirken, Diğer taraftan da başkalarının yani yeni yetişen nesillerin İslam hakkında yanlış fikre sahip olmalarına sebep olur. Hurafe'lerle örülmüş bir din günümüzün gerçeklerinin çoğuyla bağda bağdaşmaz. Halbuki İslam kainattaki kevni gerçeklerle uyuştuğu, evrensel bir din olduğu gibi her çağın ve her ülkenin insanına hitap eden akla, ilme, gelişmelere ters düşmeyen ilahi bir dindir. Dolayısıyla onu böylesine uydurma, sapık, yanlış görüşlerle sunmak, İslam'ın asli yapısını da dejenere etmektir. İnsanları gerçek dinden soğutmaktır. Hurafeleri, batıl inançları gören insanlar, bunun Müslümanlık adına yapıldığını düşünerek, Müslümanlığın böyle hurafeci, akla, ilme her türlü ters düşen, yanlış bir din olduğu İmajına da sahip olacaklar. Dolayısıyla her türlü hurafe ve bidatı yapanlar sadece kendileri günaha girmekle kalmayacak. Başkalarının da e, Müslümanlıktan soğuttukları için onların da veballerine girecektir. Dini yanlış tanıttıkları, yanlış tarif ettikleri, başkalarına yanlış bir dini, doğru bir din olarak e, tanıttıkları için, İslam'a iftira attıkları için, İslam'ı yanlış temsil ettikleri için, başka kitlelerin Müslümanlıktan soğumalarının veballeri de bu hurafe ve bid'at yapanların sırtına da diğerlerinden azalmadan bir bisli ilave edilecektir. O yüzden çok tehlikeli, çok ciddi veballeri taşıyan hususlardır hurafeler ve bid'atlar. Günümüzde birçok felsefi, siyasi ve iktisadi düşüncede birçok tavır ve anlayış da birer bilimsel gerçek, birer değişmez inanç ilkeleri gibi sunulmaktadır. Halbuki bunların çoğu gerçekliği kesinleşmemiş teorilerden, zan ve kuruntulardan ibarettir. Ya da kişilerin kendi görüşleri ya da zamanla modası geçecek hususlardır. Bunların da pek çoğu Müslümanların saf inancını bozacak özelliktedir. Bunlara da işte modern hurafeler dememiz mümkündür. Müslümanlar hangi atla ve hangi kılıfla sunulursa sunulsun, her türlü hurafeye karşı dikkat etmek zorundadır. Efendim mesela kolejleri, liseleri bitiren ya da üniversiteden mezun olanlar keplerini havaya atarlar. Ee, i̇şte papaz cübbesi şeklinde bir cübbe giyerler ve işte eski papazların giydiği şekilde bir kep takarlar. Bunların hurafeyle izahından başka neyle izah etmek mümkündür? Hatta mecliste hiç de bizim geleneğimizde, göreneğimizde de olmayan bir giysiyle efendim... Simokinli toplantılar yapılır ya da bazı toplantılara illa şmokin gibi bir giysi giyilir. Bunun bir mecburiyet gibi dayatılmasının hurafe dışında neyle nasıl izahı vardır ben bilemiyorum. Yine cenazelerde modern bir örf olarak giderek yaygınlaştırılan efendim alkış tutmak çelenk koymak, cenazelere, kabirlere veya işte cenaze namazı kılınan yerlere çelenk taşımak, işte matem marşı çalmak, katafalka cenazeyi koymak, top arabasıyla işte değişik bir yürüyüş biçimiyle cenazeyi kaldırmak, bütün bunlar tabii ki hurafelerle alakalıdır. Fallar, astrolojiler, ruh çağırmalar, reenkarnasyon anlayışları, hep modern e, hurafelerle alakalıdır. Yine bazı resmi ayinler şeklinde e, bazı kurumlarda veya eğitim müesseselerinde e, bazı törenlerin hurafeyle e, çok yakın e, ilişkisi vardır. İslam inancıyla bağdaşmayacak nice e, durumlar söz konusudur. İşte bütün bunlara da eski hurafelere karşı çıktığımız gibi eski kabirlere e, evliya kabirlerine yapılan aşırı saygıların veya oralardaki hurafelerin yanlışlığı kadar modern türbelere, modern tapınak şeklindeki kabul edilecek bazı ölülerin bulunduğu yerlere karşı gösterilen tavırların da yer yer hurafelerle çok yakından ilişkisi İslam inancına ters düşecek uygulamaları söz konusudur. Bütün bunları değerlendirip Müslümanların ona göre davranmaları hem zihin ve gönül olarak hem davranış olarak hurafe ve bidatlardan cehennemden kaçar gibi, şeytandan sakınır, sığınır gibi e, sakınmak e, ve Allah'a sığınmak e, zorunluluğumuz vardır. Dinimize göre İslam imanı dışında kalmış kişi dalalettedir, yani sapıktır. Müslüman'ı doğru yoldan, yani sıratı müstakim dediğimiz e, Allah'ın, Kur'an ve peygamber örnekliğiyle gösterdiği hidayet yolundan uzaklaştırıcı, sapıklığa çağırıcı üç ana sebep vardır sevgili dinleyiciler. Müslümanın hidayetinin önünde üç engel vardır. Bunlardan birisi şeytan ve içimizdeki şeytanın uzantısı şeklinde kötü arzularımız, heva, heva, hevamız, nefsimizin şeytani özellikleri yani heva tarafı İkincisi ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, gazap edilmiş ve sapıtmış insanların e, hidayete engel olacak durumları. Üçüncüsü de bid'at ve hurafelerdir. Bunlar hidayetin yolunda en önemli üç engeli teşkil eder. Evet tekrar sayayım şeytan ve nefsimizin şeytani hevası e, ehli kitap ve bid'at ve hurafeler. Bunlar hidayetin önünde en önemli Üç engeldir sırat-ı müstakimin önünde kişiyi cennet yolundan uzaklaştıracak üç ciddi faktörlerdir. Bidat ve hurafeler farkına vardırmadan doğru yoldan uzaklaştırıcı olmaları hasebiyle en az önceki iki sebep kadar hatta diyebiliriz ki onlardan daha etkili bir yanıltıcı ve saptırıcıdır. Bunların Müslümanlar için arz ettikleri tehlikeye ve sünnetin yaşanması gereğine Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şeriflerinde dikkat çekmiştir. Sağlıklı bir İslami yaşayış için önce sağlam bir inanç esaslarına ve bunlara bağlı bir ibadet hayatına sahip olmak mecburiyetimiz var. Sonra da ciddi, bilinçli ve sürekli bir denetimle yozlaşmaya yardımcı olacak her türlü hurafe ve batıl inanışlara kapımızı kapatmanın gereği, mecburiyeti söz konusudur. Körü körüne taklitçiliği terk etmek, çevre, toplum ve ecdattan devralınan anlayışı Kur'an ve sünnet ölçüsüne vurmadan, sağlamasını yapmadan doğru kabul etmemenin önemi de çok büyüktür. Dolayısıyla din adına duyduğumuz, okuduğumuz, gördüğümüz hususların mutlaka Kur'an'a ve sünnete e, mukayese edilerek Oraya götürülerek Kur'an ve sünnet Hakemliğiyle onların doğrulukları Test edilmeli Kur'an ve sünnet sahih sünnet e, Sağlama aracı olarak değerlendirilmelidir e, İnsanlarımız maalesef Kur'an'a yönelerek dinlerini öğrenmiyorlar Peygamberlerin hayatına bakarak Dinlerini dost doğru Şekilde anlamaya çalışmıyorlar Peygamberimiz nasıl ibadet ettiyse Öyle ibadet edelim gayretinde olmuyorlar Kulaktan dolma bilgilerle Yer yer hurafelerle bidatlarla e, ibadetlerini bile e, böyle bid'atlara bulandırarak, e, sevapları sevap zannederek günaha çevirtme e, gayretinde e, oluyorlar. Dolayısıyla bunun e, e, sağlıklı bir din anlayışı olmadığını e, insanı dünyada ve ahirette e, felaketlere sürükleyebileceğini e, iyi niyetin de bu konularda insanı kurtarmayacağını e, ifade edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, ameller niyete göredir anlayışı Elbette bir hadis-i şeriftir ve sahih Buhari'nin ilk hadisi şerifi olarak çok önemli bir hadistir ve önemli hükümler çıkartılan bir ifadedir. Elbette ameller niyete göredir. Kişinin amel ettiği karşısına, niyet ettiği karşısına çıkacaktır. Ama bu niyet haramlar için, günahlar için, şirk ve hurafeler, bid'atlar için geçerli değildir. Hiçbir kimse iyi niyetle herhangi bir haramı helallaştıramaz veya helal kabul edemez. İyi niyetle içki içmek, iyi niyetle işte kumar oynamak, iyi niyetle zina yapmak, iyi niyetle hizmet etmek için Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmak o işi helallaştırmaz. Niyetlerimiz ibadetler için, salih ameller için, hayırlı veya en azından mubah olan işler için geçerlidir. Biz hayırlı bir işi mubah olan bir işi, hizmet olan bir işi Allah rızası için yaparsak sevaba gireriz. Başka bir niyetle yaparsak bunun sevabı olmaz. Dolayısıyla amellerin niyete göre olması e, haram işler için, küfür ve şirk için bidat için, hurafe için değil salih amel cinsinden ya da en azından mubah olan işler cinsinden hususlara delalet eder. Onlarla alakalıdır. Yoksa e, bid'atlar, hurafeler, işte ben e, dinimi sağlamlaştırmak için yapıyorum, sevap olsun diye yapıyorum, kötü bir niyetim yoktu e, ifadesiyle ne yapılmaz? E, meşru görülmez. E, Bid'at kabul edilecek ibadetler açısından bile bu böyledir. Kişi Allah'ın e, emretmediği, Rasulün uygulamadığı bir e, ibadet cinsi uydurur ve bunu yerine getirmeye kalkarsa ben işte Allah rızası için yapıyorum bunu demesi o işin günah sayılmayacağı anlamına getirmez. E, hatırlayalım e, müşrikler de putlara e, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlardı. Allah onların e, niyetlerinin yanlış olduğunu, bu sözlerinin yalan olduğunu söylemiyor. E, yani gerçekten Allah'a yaklaştırmak için puta tapmıyorlar onlar. E, eğer Gerçekten niyetleri Allah'a yaklaştırmaksa onların puta tapmaları zarar vermez demiyor Kur'an. Yani niyetleri sağlam da olsa, Allah'a yaklaşmak da olsa değil mi ki puta tapıyorlar, değil mi ki küfür ve şirk işliyorlar, haram işliyorlar. Ee, bu Allah'a isyan e, hiçbir niyetle e, ne olmaz? Haramlıktan insanı kurtarmaz, e, hele hele sevaba hiç mi hiç götürmez. O yüzden bidat ve hurafelerin ibadet zannıyla ya da din zannıyla yapılan ee, yanlışlıkların iyi niyetle gönül kalp temizliğiyle meşru sayılması gibi bir yaklaşım hiçbir zaman doğru değildir geçerli değildir. Bizim zaten kalpleri, niyetleri yargılamak gibi bir durumumuz da söz konusu değildir. Kimsenin niyetinin ne olduğunu da zaten biz bilemeyiz. Biz amellerin haram olmasına, küfür ve şirk olmasına, günah olmasına, Allah'a isyan olmasına bakarız ve ona göre değerlendirme yapıp karşı çıkarız ve kendimizde uzaklaşırız. Bizim yapmamız gereken ölçü e, budur, bu olmalıdır. Bilindiği gibi hakikatin ziddi olan hurafe, aslı esası olmayan, uydurulmuş, saf ve doğru inançlar arasına katılmış, bazı zaman ve mekanların uğurlarıyla alakalı ya da uğursuzluğuyla alakalı dilden dola, dile dolaşan e, uydurma hikayelerden, efsanelerden ya da keramet adı altında uydurulan hususlardan e, ibarettir. Batıl inanışlar da bu asılsız söylentilere inanmak, gereğine göre hareket etmek demektir. de hatta e, Kur'an'ın ve sünnetin tavsiye etmediği herhangi bir ibadet cinsiyle Allah'a yaklaşacağını düşünmektir. ibadet konusuna ilavelerde bulunmaktır. Değişik şekilde Allah'a yaklaşacağını düşünerek sünnette olmayan namaz çeşitleri işte veya ibadet çeşitleri ortaya koymak bidattır. Sevap zanlıyla işlenilen ciddi günahlar ve veballerdir. Bidatları inşallah önümüzdeki haftalarda işlemeye çalışacağım. Bugün hurafe konusunu değerlendirmeye gayret ediyorum. O yüzden bid'atlara şimdilik girmemiş olalım. Batıl inanışlar işte böylesine uydurma söylentilerine inanmak, bunu inanç olarak zihinde yer etmektir. Her devirde, her toplumda az çok ama mutlaka hurafe ve batıl inanışlar gözükmektedir. Toplumların ortak bir derdidir hurafeler, bid'atlar. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, eski dinlerde de hemen her dinde hurafeler vardır ve o dinle mensup insanlar bunlardan yer yer şikayet ederler. Hurafe ve batıl inanışların insanlığın başına ortak bir dert olmasında genellikle cahillikler, körü körüne atalarını taklit etmek, gelenek ve göreneye körü körüne bağlı kalmak, işte alışkanlıklar, propagandalar, yer yerde çıkar hesapları yani istismarlar, ve kişisel zaaflar, kişisel korkular sebep olmuş, etkili olmuştur bütün dünyada hurafelerin yayılması konusunda. Ama bizi başka dinlerdeki hurafeler değil, Müslümanların Müslümanlık adına yaptığı bid'atlar ve hurafeler tabii ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bunları konu etmeye çalışacağız. Hurafeler ve batıl inanışlar daha çok sağlık, ihtiyaç ve gelecek hakkında önceden bilgi sahibi olmak için... Bazı yollara başvurmak konusunda özellikle de kadınlar arasında çok yaygındır. Kadınlardan nice kültürler bile batıl itikadlara ve inanılmayacak şeylere inanmaya meyillidirler. Kabirlerin etrafında işte Ramazanlarda veya bazı mübarek zannedilen zaman dilimlerinde kadınların çokça bulunması ve dertlerini Allah'a açmaları, ondan yardım istemeleri, dua etmeleri yerine kabirlerden medet ummaları hep bu özellikle alakalıdır. Tabi kadınlar böyle de erkekler tümüyle bidat ve hurafelerden uzak mı diye ifade edilir. Elbette böyle değil. Kadınların bu tür biraz da cahil bırakıldıkları için bid'at ve hurafelere daha çok meylettiği bir ise nice e, erkeklerin de ibadet kastıyla e, yanlış e, bid'atlara sarıldığı, dini yanlış e, tanımladıkları e, ve nice hurafelere doğru ve e, hak inançmış e, gibi değer verdiklerini e, görmezlikten gelmek yanlış olur, e, adalet olmaz. Geçim şartlarının düzeltilmesi, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, benzer sosyoekonomik tedbirlerle hurafe ve batıl inanışların ortadan kaldırılabileceği iddiası pek doğru değildir. Çünkü modern ve ileri kabul edilen toplumlarda da sağlık hizmetlerinin geçim şartlarının düzeldiği yerlerde de hurafeler ve batıl inanışlar hüküm sürmektedir. Yine ülkemizde batılı kültürle yetişmiş ve ekonomik yönden halk ortalamasının üzerinde yaşayan sosyete çevrelerinde de ...alabildiğine uğur taşları, muskalar, nazar boncukları... ...işte nazar değmesin diye elini tahtaya vurmalar... E, ...hapşırınca işte çok yaşa tabirleri ve benzerleri... ...daha nice e, batıl inançlar, takıntılar, hurafeler... E, ...yer yer uzmanlık zannedilerek, yer yer e, işte öyle yapılmazsam başıma şu gelebilir... E, ...yaklaşımıyla e, insanları çekip çevirmektedir. O yüzden... Hurafe ve batıl inanışların ekonomik olmaktan, kültürel olmaktan daha çok e, inançla alakası söz konusudur. Dolayısıyla e, itikadı sağlam olmayan, İslam inancını yeterince bilmeyen, Kur'an ve sünneti doğru bir şekilde tanımayan e, insanlarda hurafeler şu veya bu oranda mutlaka e, söz konusu olacaktır. Kültürü, ekonomisi, e, geçim şartları, sağlık durumu ne olursa olsun, Kur'an kültürüne sahip olmayan, bu anlamda Kur'an yönüyle cahil olan, İslam'ı ana kaynaklarından öğrenemeyen insanların hurafe ve bid'atlardan uzaklaşması çok mu çok zordur. Hatta nice hoca zannedilerinin kimselerin bile yer yer bid'atları cemaatlerine tavsiye ettikleri, Kur'an ve sünnet dışında bir dini insanlara öğrettikleri, yaymaya çalıştıkları bile e, bir problemdir. İsrailiyat dediğimiz işte dinde olmadığı halde e, uydurmaların dine katılmasını yer yer tefsirlerde bile e, dini kitaplarda bile bolca rastlayabiliyoruz. E, İslam diye, din diye e, bu tür uydurmalar e, yer yer gündeme geliyor. E, o yüzden de e, bunların yanlışlığını gören bazı kültürlü insanlar Müslümanlığın böyle olduğunu vehmederek Müslümanlıktan da soğuyorlar Dolayısıyla onların veballerinin Bir benzeri bir misli de otur, hurafeleri takdim eden Onları Müslümanlık adına Yaşayan veya tavsiye eden insanların boynuna da geliyor Diyebiliriz İşte bu durum ve diller tarihi de Gösterir ki insanlar Tarihin çeşitli dönemlerinde Hak'tan doğrudan uzaklaşmışlar Bir takım yaratıkları kutsallaştırıp ilahlaştırmışlar, Hurafe ve batıl inançların e, tutsağı olmuşlar. Bütün bu dönemlerde Allah rahmetiyle muamele etmiş peygamber ve kitap göndermiş insanlığı boş ve asılsız inançlardan, zararlı e, davranışlardan, putçuluktan kurtarmaya, dünya ve ahirette huzurlu kılmaya çağırmıştır. Dolayısıyla insanların akıllarını devre dışı bırakmasına taklitçiliğe, körü körüne atalarını yüceltmesine putperestlik veya batıl inançlara sahip olmasına Allah rıza göstermediği için yardım etmiş peygamber ve kitap göndermiştir. Artık hak dinin peygamberler aracılığıyla verdiği bu ciddi savaşa tarih boyunca tevhid mücadelesi denilir. Bundan sonra yeni bir peygamber yeni bir kitap gönderilmeyeceği için iş peygamberin izinden giden kitaba varis olan Alimlere düşmektedir. Bunları e, gündeme getirmeli. Toplumun bidat ve hurafelerine şiddetle karşı çıkmalı. Moderniyle, eski gelenekleriyle, örf adetleriyle, taklitçiliğiyle, bağnazlık ve yobazlığa, hurafe ve bidatlara e, mücadele ederek tavır almalıdır. Toplumun önderleri veya liderleri ya da e, ilim adamları, e, işte radyolarda program yapan, televizyonlarda dini anlatan, e, ee, insanlara doğru yolu göstermek e, görevini e, üstlenen kişilere e, bidat ve hurafelerle mücadele etmek önemli bir görev olarak düşmektedir. Babaların e, işte öğretmenlerin e, ya da toplumu inşa etmeye çalışan davetçi ve tebliğcilerin de insanların bidat ve hurafelerine mutlaka dikkat çekmeleri e, bu tür yanlışlardan insanları sahih din anlayışına tevhidi e, yaklaşıma davet etmeleri gerekmektedir. Tevhid mücadelesi sevgili dinleyiciler putperestlerle mücadele edemek olduğu kadar asılsız kabuller, yanlış uygulamalar yani hurafe ve batıl inançlarla da mücadele demektir. Zaten e, putperestlik şirk bu tür batıl inançlarla hurafe ve bidatlarla destek bulmakta e, onlara kan ve can sağlanmaktadır hurafe ve bidatlarla. Kur'an ve Resulullah da aynı şartlar içinde zuhur etmiş ve aynı mücadeleyi nakli olduğu kadar en akli ve mantıki metotlarla da en başarılı şekilde yürütmüştür. Bunun tarihi kanıtı cahiliye devri diye bilinen İslam öncesi dönemin kokuşmuş bir toplumunu Kur'an ve sünnete uydukları süre içinde dünya toplumlarınca gıpta ile seyredilen en büyük bir İslam medeniyeti haline dönüştürmeleri olmuştur. İşte Kur'an ve peygamber böylesine hurafe ve bidatları kökten reddedip onlarla mücadele etmiş, cahiliyenin her türlü yanlış düşünce ve inancını ayaklar altına almış, tarihin çöplüğüne atmış da işte o insanlar dünyanın en medeni, en uygar, en ilimde ve doğrulukta öne çıkmış insanları olabilmişlerdir. Dolayısıyla yine günümüzde de, Eski cahiliye gibi cahiliyenin gündemde olduğu hem yönetim tarzı olarak hem toplum düzeni anlayışı olarak hem ekonomik sistemler olarak hem ahlaki davranışlar olarak hem kabirlerdeki nice aşırılıklar modern veya geleneksel ayinler, törenler olarak nice bid'atlar ve hurafeler söz konusudur. Batıl inançlar söz konusudur. Bunları da Kur'an ve sünnetten alan aldığı ruhla... İnsanlar e, peygamberin yaptığı gibi ile mücadele etmeli ve modern cahiliyeyi de tarihin çöplüğüne atacak, tevhidi e, hayata hakim kılacak e, gayretler sergilemelidir. Bugün insanların e, diğer problemlerinden çok daha önemli problemdir. E, bu tür batıl inançlar, e, kapitalizm de demokrasi anlayışı da beşeri putlaştıracak insanların herhangi bir kişinin, ilkelerini putlaştıracak yaklaşımlar da modern hurafeler ve batıl inançlardır sevgili dinleyiciler. Onun için her türlü ideolojinin ve insanları yüceltmenin kutsallaştırmanın putlaştırmanın batıl bir inanç olduğunu hurafeci bir özellikleri beslediğini değerlendirmek ve onun için moderniyle eskisiyle yanlış inançlara Kur'an'a uymayan yaklaşımlara tavır almak boynumuzun borcudur. Bütün Müslümanlara şu veya bu oranda görev olarak bunlar ulaşmaktadır. Bütün bunlarla birlikte bu kültürel hastalıklar, hurafe ve batıl inanışlar, Kur'an ve sünnet çizgisini unutan, o anlayış ve yaşayışı yozlaştıran, değişen düzen ve toplum şartları içinde yeniden kendini göstermiş, giderek gelişen boyutlarla günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde de bunlar yeni hurafeler ee, yeni batıl e, inanışlar eklenmiştir. İşte Darwincilikten tutun da e, e, maddeciliğin e, e, bir e, ideoloji olarak e, sunulmasına kadar e, nice e, modern hurafeleri de e, artık ilim diye, doğru diye batının anlayışı diye insanlar ne yapabiliyor? Sarılabiliyor. İşte modanın bir hurafe anlayış olduğunu, çıplaklığın efendim modern bir batıl inanç ve yaşayış biçimi olduğunu söylemek herhalde konuyu saptırmak olarak değerlendirmemelidir. Hurafe ve batıl inanışların hemen hepsinin temelinde ya ataları üstün görmek, onlara aşırı şekilde bağlılık ya da ilimi yönüyle iz, kesinlikle ispat edilemeyen, e, akla, mantığa, ilme ters düşen e, yanlış inançlara sahip olmak veya ateş, su, orman ve ağacı kutsal kabul etmenin derin izleri e, bulunmaktadır. Bazı yaratıklarda, özellikle ölmüş kişilerde, onların yatırlarında üstün güç e, ve kutsal nitelik görerek onların yakınlığını elde etmek için onlara belli zamanlarda kurbanlar sunmak gibi sapıklıklar da insanlık tarihi içerisinde çokça görülen ciddi hurafeler ve batıl inanışlar arasındadır. Dolayısıyla ölülerle yatırlarla ilgili çokça hurafeler vardır. Kendilerini bu feci yanlıştan kurtarmaya çalışan peygamberleri ve onların izinden giden müminleri uğursuzluk sebebi olarak suçlayan toplumlar bile görülmüştür. İşte bu tür hurafelere e, yanlış batıl inançlara karşı çıkan peygamberlere e, sen bize uğursuzluk getiriyorsun, biz sizi taşlarız diyen e, cahili toplumlar e, nice peygamberlere e, e, yanlış batıl inanç e, getiriyor yaklaşımıyla, kendi batıl inançlarını doğru kabul ederek saldırmışlar, mücadele etmişler, tavır almışlardır. Hatta İslamiyet'in getirdiği en muazzam gerçekleri bile, Öncekilerin uydurmaları, masalları diye hurafeler ve batıl inanışlar adına mahkum etmek isteyenler çıkmıştır. Günümüzde de saplandıkları hurafe ve batıl inanışları ölesiye savunanlar görülmekte, kendilerini uyarıp karşı çıkanlara kendi vasıfları olan yobaz ve sapık gibi e, yanlış kavramlarla, e, mürteci gibi ithamlarla saldıranlara rastlanmaktadır. Aslında e, en önemli yobaz, e, sapık, efendim e, aklını mantığını kullanmayan e, hurafeci insanlar İslam'ı e, İslam'ın doğruluğunu göremeyen, hidayeti anlayamayan, e, dolayısıyla aklını kullanamayan e, modern veya geleneksel e, takıntıları olan e, yobazlardır, sapıklardır. Ama biz bunlara bu kavramları kullanmaktan ziyade onları fikirle e, eleştirmeyi e, onlara e, hidayeti gösterecek Kılavuzluk yapmayı tabii ki tercih ediyoruz. Ama onlar kendi çirkinliklerini başkalarına, kendilerini doğruya davet eden insanlara sunuyorlar, yafta olarak vuruyorlarsa bu onların ne kadar alçaldıklarını gösteren bir durumdur. Hiç kuşkusuz bu davranışın temelinde bütün karanlığı ve korkunçluğu ile derin bir cahiliye, derin bir cehalet, derin bir bilgisizlik, inançsızlık yatmaktadır. Dinimizin insan fıtratına, insanın karakterine, özüne ve gerçeğine en uygun inanç esasları, ibadet ve ahlak ilkeleri ve bunlara dayalı en olgun ve medeni uygulamaları vardır. İşte bu konuda yeterli bilgiye sahip olan, İslam'ı aslına uygun şekilde tanıyan kişilerin böylesine bidat ve hurafelere, yanlış, batıl inançlara olumsuz davranışlara e, düşmesi beklenilmez. O yüzden e, dinimizi doğru öğrenmeye çalışalım. E, sağlam kaynaklarla İslam'ı kulaktan öğrendiğimiz e, bilgilerin doğru olup olmadığını e, test ederek doğru şekilde öğrenelim. Çünkü ilim bir güçtür, aydınlıktır, gerçeği tanımaktır. Ama ilim e, bugünkü e, dünyaya bile faydası olmayan ee, ...internette bol bol e, ayağa düşürülen şeyler olmaktan e, öte, gerçek anlamıyla ilim vahidir, haktır, İslam'dır. Dolayısıyla İslam'a, Allah'a teslim olmaktır ilim. E, dolayısıyla Allah'tan insanı uzaklaştıran e, bilgi kırıntıları, e, insana dünyada bile lazım olmayacak, hele ahirette hiç faydası olmayacak hususlar ilim kapsamına girmez... Allah'tan gelen vahyin esas ilim olduğunu, insanın bunlarla meşgul olması gerektiğini, Kur'an'a ters düşen bilgilerin ilim kategorisine giremeyeceğini ifade etmek ve işte o anlamda ilim sahibi olanların her türlü bid'at ve hurafelerden uzak kalabileceğini, inançlarını doğru bir şekilde düzenleyip o doğru inançlarını koruyabileceklerini, aksinin mümkün olmadığını belirtelim. O yüzden sevgili dinleyiciler, filmle değil ilimle uğraşalım. Roman okumaktan ya da gazete okumaktan, televizyon haberleri izlemekten daha çok Allah'ın kitabına, Kur'an'a sarılalım. Onları okumaya gayret edelim. Kur'an'ı okumak deyince sadece yüzünden Arapça metnini, dua lafızlarını, anlamını bilmeden okumayı anlamayalım. Kur'an okumak derken sadece hatim etmek olarak ee, anlamı bilmeden acele e, baştan sona bir bitiri verelim şeklinde dostlar Kur'an okurken görsün e, anlamında düşünmeyelim Kur'an bizim hayat kitabımızdır Allah'ın emirlerinin yasaklarının öğretildiği Allah'ın mesajının sunulduğu ilahi bir es kitaptır anlaşılsın diye yaşanılsın diye inanılsın diye gönderilmiş bir kitaptır o yüzden Kur'anı okumak e, hem Arapça metniyle hem de manasıyla birlikte, düşünerek, hayatımıza yansıtma gayretini güderek okumak olmalıdır. Nice cami imamlarının bile Kur'an'ı mal olarak, tefsir olarak baştan sona okumadıklarını, cami cemaatlerinin %90'ının Kur'an mealini hiç okumayı önemli görmediklerini düşünelim. Bu konuda tabii ki o cemaatleri yönlendiren, e, abilerin, hocaların, liderlerin şeyh efendilerin çok ciddi suçları, e, çok ciddi e, gaflet veya ihanetleri söz konusudur. Kur'an'ı mehcur bırakmak, terk etmek onun anlamını e, önemsememek, dolayısıyla doğru bir din anlayışının test edilmesine de e, giden yolları kapatmak demektir. O yüzden sevgili dinleyiciler mutlaka e, Kur'an'ı e, ve sahih e, sünneti peygamberimizin e, siyretini siyerini e, doğru kaynaklardan okumaya çalışalım evlerimizde en az günde yarım saat e, Kur'an-ı Kerim meali tefsiri e, peygamberimizi e, tanıtan eserlerle mutlaka e, evlerimizi camiye mektebe dönüştürme gayretlerinde bulunalım ilim yuvası haline getirmezsek Film yuvası haline gelecektir. Evlerimiz artık tembelhaneye, birer gazinoya, birer stadyuma, birer müzik salonuna, birer eğlence alanına televizyonlar ve bilgisayarlar vasıtasıyla dönüşmüştür. Ama camiye ve okula, Kur'an kursuna ve imam hatibe benzemiyorsa bunun suçu anne babalarındır, evdeki aklı başındaki delikanlılarındır, aile bireylerinindir. O yüzden evinde İslam'ı hakim kılamayanlar topluma İslam'ı hiç hakim kılamazlar. Evlerinde iş yerlerinde İslam'ı yaşayamayanlar başkalarına İslam'ı yaşatma gayreti veremezler. Onun için e, Kur'an'ı ve sahih sünneti e, en azından evlerimizde okuyup anlayabilecek, birbirimize anlatabilecek imkanları yakalayalım. E, hurafe ve bid'atlardan, e, batıl inançlardan vazgeçmenin, e, bunları tanıyıp uzaklaşmanın en doğru yolu sahih din anlayışını e, sahih kaynaklardan öğrenmektir. Ee, bunu öne çıkartalım. Toplumun hangi kesimine mensup olursa olsun yeterli ve sağlıklı dini bilgisi olmayan ve inanç boşluğu içinde bulunan kişilerin hurafe ve batıl inançlara kapılmaları çok daha kolay olacaktır. Çaresi bütünüyle toplumu yeterli ve sağlıklı bir din bilgisine sahip kılmaktır. Hurafe ve batıl inanışların en büyük zararı önce onlara kapılanlara dokunur. Çünkü hurafe ve batıl inanışlar kişileri farkına vardırmadan doğru yoldan ayırır. Onlar iyi bir şey yapıyoruz diye avunurlarken bir de bakarlar ki gerek inanç olarak gerek davranış olarak inandıklarını söyledikleri İslam'ın gerçeklerinden uzaklaşıvermişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur Her bidat ve hurafe dalalettir, sapıklıktır dalalet sebebidir. Ee, e, İbn-i e, Ebu Davud'un neseyinin ve Sahih-i rivayet ettiği e, meşhur hadis-i şerif meal olarak şöyledir. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı. Yolların en doğrusu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulmuş dine sokuşturulanlardır. Böyle uydurulmuş her şey bidattır. Hurafedir. Her bidat da dalalettir, sapıklık sebebidir. Her sapıklık da kişiyi cehenneme götürür. O yüzden sevgili dinleyiciler, dinden olmadığı halde dine sokulan bidatlara, hurafelere e, mutlaka tavır almak Müslüman olmanın e, zaruri gereklerindendir. Öte yandan hurafe ve batıl inanışlar, inanma, kulluk, takdir ve vefa duygularının kötüye kullanılması demek olduğundan da toplumda kavram ve değer kargaşasına yol açacaktır. Hak ile batıl yani doğru ile eğri birbirine karışır hurafe ve bid'atlarla. Özellikle toplumda yaygınlaşmaları halinde bu asılsız inanç ve uygulamalar kurunun yanında yaşın da yanması gibi yeterli dini bilgisi olmayan kişiler tarafından dine ait bazı esasların da hurafe ya da batıl inanış olarak görülmesine ve tenkit edilmesine sebep olurlar. İşte böylece dindarlık yaptığını zannedenler gerçek dini esasların tenkidine yol açmış olmanın sorumluluğunu da yüklenmiş olurlar. Bunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum bu vebalin. Çünkü bidat ve hurafe sadece bireysel bir e, vebal değildir. E, anaç bir problemdir. Kişinin hem kendi din anlayışını e, dinamitler hem de toplumun dine karşı bakışını olumsuzlar. O yüzden ee, devamlı sevapları kemiren e, ciddi bir virüs gibi e, ciddi bir kemirgen gibidir e, bidat ve hurafe yaklaşımı toplumu da mahveden çürüten e, böylesine toplumsal bir virüs toplumsal bir afet bir beladır bidatlar ve hurafeler hurafe ve batıl inanışlara kapılmış kişiler ikaz edildikleri uyarılmak istendikleri zaman genellikle kendileri gibi düşünen ve yaşayanların çokluğunu atalarından böyle gördüklerini öne sürerler. Yanlışlarını savunmaya kalkarlar. Ama hiçbir delil, e, e, hiçbir e, ciddi e, mesnet koyamazlar. Çoğunluğu veya atalarının yolunu yanlışın doğru hurafenin hakikat sanılmasına gerekçe yapmak ne kadar e, ilmidir, ne kadar mantıkidir bunu düşünmezler bile. Değil çoğunluğun, bütün bir toplumun ve hatta mezardakilerin e, tümünün bile yanlış ve hurafe üzerinde birleşmesi onun yanlışlığını değiştirmez. Hurafeyi hakikat yapmaz. Gerçeğin ölçüsü sadece haktır, gerçektir. Gerçek Kur'an'da belirtildiği gibi Allah'tan gelen vahidir, haktır. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma denilir. Bakara suresi 147. ayette. İşte hurafe ve batıl inanışlara kapılmış kişilerin büyük bir kısmı bu durumlarına dindarlık gözüyle bakarlar. Bunlara karşı çıkılmasına da itikatsızlık, inançsızlık, sapıklık, bilgisizlik olarak damga vururlar. Oysa sevgili dinleyiciler, iyi bilinmesi gerekli olan bir gerçek varsa o da dinin kabul etmediği, İslam'ın onay vermediği, Kur'an'ın ve sünnetin doğru görmediği anlayış ve uygulamalardır. Bunlarla dindarlık olmaz yani Kur'an'ın emretmediği ibadetlerle, peygamberin yapmadığı hususlarla kişi ibadet yaptığını, Allah'a yaklaştığını düşünemez. Kur'an'ın ve sünnetin tavsiye etmediği şeylerle Allah'a yaklaşılmaz. Uydurma şeylerle din ikame edilmez. Dindarlık da böyle olmaz. Dindarlık ancak dini olanı, dinden olanı Kur'an ve sünnetin doğrularını, dince kabul edilen ve emredileni, emredildiği şekil ve şartlarda, yani Kur'an'ın emrettiği, peygamberin uyguladığı özelliklerle yerine getirmekle mümkün olur. Bu yüzden dindarlık sanarak Kur'afe ve bidat inanışlara kapılmak, cennet sanarak cehenneme yönelmek demektir. Tüm belaların anası cahiliyettir, cehalettir. İşte bunlar, e, sosyal alanda da e, belirirse işte hurafe ve bid'at olarak karşımıza çıkar. Dinde yozlaşmanın besleyici zeminini oluşturan e, sinsi ve zehirli bir e, yılana musibete dönüşür bu hurafeler toplumsal kabul e, gördüğünde. Halk kitlelerini perişan eden bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen asırlardır hiç kimse tüm hurafeleri ve bid'atları toplumdan Tümüyle bertaraf edememiştir. Ocakları batıran ama yine de peşinden gidilen rezil bir yosmaya benzetilir hurafe. Yıkıcı ama cazibeli, zehirleyici ama tatlı kabul edilir. Dolayısıyla hurafenin tatlı yalanlar olduğuna dair izahlar söz konusudur. Hurafenin ana ocağı daha önce de ifade ettiğim gibi İsrailiyattır. Öncelikle ve özellikle hurafeler yumağı haline gelmiş ideolojik boyutları da olan siyonizm ve onun tarihsel kökenleri olan kabalalar, mişnalar ve tahrif edilmiş bir Yahudilik çizgisidir. Onu yine haktan ayrılmış şirk inançlarıyla bulaştırılmış Hristiyanlık izler. Ehli kitap geleneği bir anlamda hurafeler geleneği gibidir. Bu gelenek nazar boncuğundan muskacılığa, falcılıktan cinciliğe, melek kanadı saymaktan şeytan veya cin çıkarmaya kadar akla gelebilecek tüm hurafe çeşitleriyle e, doludur. İsrailiyat bir tahribat e, şeklinde e, bir bombanın yaptığı zararları topluma yapar. Hurafe yığınının e, belki en merkezi alanını teşkil eder. İsrailiyat denilen ehli kitap hurafeciliğini özellikle Yahudilik yoluyla bünyesine aktaran Müslümanlar bu yanlış kültürle yetinmemiş. Buna yer yer Hristiyan kültüründen de bazı ilavelerde bulunmuş. Eski Doğu'nun, Sasani'lerin, Hintlerin, eski Yunan ve nihayet Türk Şaman kabullerini de eklemiş ve dini bir hurafeler okyanusuna dönüştürmüştür. Şamanizm sevgili dinleyiciler eski Türklerin dini olması yönüyle, Yarı pakan, yarı mistik bir dinin oluşturduğu bir batıl bir dindir. E, maalesef Müslüman olan Türkler e, eski Şaman inancından çokça hurafe anlayışlarını e, İslam'ı kabul ettiğinde e, hurafeler yığını olarak e, diğerlerinden de hurafeleri katarak Müslümanlık anlayışına e, ne yaptılar getirdiler. Bunda mistik yaklaşımların da ciddi bir rolü oldu. Uydurma menkabelerin, e, hikayelerin masal ve işte keramet hikayelerin bu hurafelerin yayılmasında da ciddi katkıları değerlendirilmelidir. İşte bir zaman geldi ki artık Türk insanı için din hayatı bir tür hurafeler hayatı oluverdi. Artık ulusal Türk dini diyebileceğimiz geleneğin hurafelerin öne çıktığı, bid'atların, batıl inançların önde olduğu, Kur'an ve sinnet çizgisinden tümüyle ters, Ondan bazı şeyler barındırmasına rağmen ona ters nice inançlardan da çok şeyler barındıran yanlış bir din anlayışı haline geldi. Sevgili dinleyiciler e, vaktim dolduğu için e, örneklere bugün geçemedim. İnşallah önümüzdeki haftalar kabirlerle ilgili, diğer günlerle alakalı, e, gaybden haber vermeyle e, ilgili, e, nazar ve benzeri hususlarla e, ilgili ve yer yerde modern e, kültürün... E, Türk toplumuna aktardığı modern hurafelerle ilgili örnekler vermeye çalışacağım. Bunların yanlışlıklarını ifade edeceğim. Rabbimiz Kur'an'ı ve sünneti doğru kaynaklardan öğrenmek, Kur'an'ı manasıyla birlikte okuyup hayatımıza geçirmek, peygamberin hayatını öğrenip doğru bir şekilde hayatımıza geçirme gayretinde bulunmak ve bütün hurafe ve bidatlara karşı çıkıp mücadele etmek imkanı, gücü, fırsatı, gayreti versin. Hepimizin hakka hak olarak sahip çıkmak batılı da tanıyıp tümünden kaçmak gayreti vermesini Rabbimizden niyaz ederek haftaya buluşma dileğiyle Allah'a emanet ederim Allah'ın selamı rahmeti ve bereketiyle kalın sevgili dinleyicilerim.